Allah ayeti kerimede ruhumdan üfledim buyuruyor. Allah, Allah Teala'nın da bir ruhu var mıdır? Bu e, ruhumdan üfledimden kasıt can verdim demektir arkadaşlar. Can verdim. E, Cenab-ı Hakk'ın ruhu olduğunu yani zatından ayrı bir ruhunun olduğunu ifade eden müstakil, sarih bir delil lazım. Böyle bir delil yok. Dolayısıyla Cenab-ı Yani insan gibi bir ruh taşıyan bir varlık olduğunu söylemek caiz değil.